Bismillahirrahmanirrahim Allah Teala Hazretleri Alemi yoktan var etti Ve Adem'i topraktan yarattı Sonra Adem'in cesedine ruh verdi Ve ona secde ediniz diye Meleklere buyurdu Hep melekler Hazreti Adem'e secde eyledi Fakat iblis Kibir ve hasedinden naşi secde etmedi. Bunun için huzuru Hak'tan matrud ve melun oldu. Ve kendisine şeytan-ı racim denildi. Bu sebepten o dahi Adem'e düşman oldu. Ondan sonra Hak Teala Hazretleri Havva'yı yarattı. Ve Hazreti Adem'e eş etti. İkisini dahi Cenab-ı Hak cennete koydu ve yiyiniz içiniz. Lakin şu ağaca yaklaşmayınız dedi. Şeytan ise bir takriple cennete girdi ve Adem ve Havva yanına vardı. Ve onlara vesvese verdi. Rabbiniz sizi o ağaçtan niçin nehyetti bilir misiniz? Eğer siz ondan yer iseniz Artık sizin için ölüm olmaz. Müebbeden cennette kalırsınız. Diyerek, iptida havayı ve onun vasıtasıyla Adem'i aldatıp ikisine dahi o ağacın meyvesinden yedirdi. Bunun üzerine, Bari Teala Hazretleri cümlesini cennetten çıkardı ve yeryüzüne indirdi. Adem, Hint tarafına ve Havva ciddeye düştü. Adem çok ağladı ve Cenab-ı Hakk'a yalvardı. Nihayet Cenab-ı Hak onun tevbesini kabul buyurdu. Ve Mekke tarafına git diye vahiy gönderdi. Adem aleyhisselam dahi oraya gidip Hava aleyhisselam ile buluştu. Ondan sonra Sair Nas onlardan üredi ve nice kavimler ve sınıf sınıf insanlar türedi. Şeytanın dahi zürriyeti çoğaldı ve Adem'in evlat ve affadını azdırmak ile meşgul oldu. Hazreti Adem'in vefatından sonra peygamberlik oğlu Şit aleyhisselama geldi ve cani bir haktan ona 50 suhuf nazil oldu Kabe'yi ittida taştan bina eden O'dur